Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne sadece 4 gün kaldı. Greenpeace Almanya'ya ait olan Beluga 2 gemisi Rusya'ya demirledi. Beluga gemisi Rusya'da nehir kirliliği araştırmaları yapacak. Araştırmalar için tarihte ilk defa bir batılı gemiye izin verildiği belirtildi. Greenpeace sözcüsü Kremlin'in tam önüne demirleyeceklerini açıkladı. Su önce gemide analiz edilecek, daha sonra Alman, Rus ve İngiliz laboratuvarlarına gidecek. Münih Reassurance'ın risk araştırmaları müdürü Peter Höppe, Asya'da ve Çin'in doğal afetlere fazlasıyla açık bir konumda bulunduğunu belirtti. Deprem, kasırga, sel ya da kuraklık. 1900 yılından bu yana en çok can kaybına yol açan 10 depremden 4'ü Çin'de kaydedildi. Peter Höppe, deprem dışındaki diğer doğal afetlerin şiddetinin küresel ısınmaya bağlı olarak arttığına dikkat çekiyor. Çin'in kuzeyi, iç bölgeleri ve güneybatısı kuraklıktan etkilenirken, Sahil şeridi ise küresel ısınma nedeniyle seviyesi yükselen deniz sularının tehdidi altında. Son araştırmalar deniz seviyesinde 50 cm ila 1,5 metre arasında bir yükselme öngörüyor. Burada deniz seviyesi yükselirken karada giderek suya gömülüyor. Bu durum deniz seviyesindeki yükselme oranını da, daha da çok belirgin bir hale getiriyor. Uzun vadede iklim değişikliğinin hayatımızı nasıl etkileyeceğini ve değişikliği önleyebilmek için neler yapılması gerektiğinin düşünülmesi gerekiyor. Tam da bu sırada bilim insanları, cumhurbaşkanları ve sanatçıların da dahil olduğu 15.000 kişinin katılması beklendiği iklim değişikliği ve doğa ana hakları dünya konferansı Bolivya'da, Kokabamba'da gerçekleştirilecek. Tüm dünyada hayal kırıklığına neden olan Kopenhag sonrasında çözüm için umutların bağlandığı iklim değişikliği ve doğa ana hakları dünya konferansına 100 ülkeden 7.500 delege katılacak. Bolivya konferansının temel amacı tüm dünya insanların katılımıyla küresel üretim ve tüketim modelinde yapısal bir değişim yaratmak. Konferansta iklim değişikliğine köklü çözüm üretmek amacıyla dünyada ilk defa doğa ana hakları konuşulacak ve doğa hakları konusunda evrensel bir beyanname oluşturmanın ilk adımı atılacak. Konferansta ayrıca Birleşmiş Milletler Bünyesi'nde doğa hakkı ihlallerinden sorumlu olacak bir mahkeme veya başka mekanizmaların kurulması da tartışılacak. Konferans sonunda Kopenhag hayal kırıklığının tekrar yaşanmamasını umuyoruz. Afşin Elbistan A Termik Santrali yakınında bulunan yerleşim alanları 1983 yılından beri santralin bacasından çıkan külle mücadele ediyor. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Çoğulhan Belediye Başkanı Adem Yıldız, A Termik Santrali'nin 1983 yılında hizmete açıldığını ve o tarihte ÇED raporunda baca filtresi yapılması gerekli ibaresinin bulunduğunu dile getirerek ancak 27 yıldır külle mücadele ettiklerini belirtti. Hesaplamalara göre 27 yılda 70 milyon ton partikül madde halkın kafasına yağmış. Bilim adamlarına göre ölçümler 75 ppm'i geçtiği zaman kanserojen özellik taşıyor. Hatta tarım yasaklanır deniyor. Santralin yakınında yerleşim yerlerinde yapılan tahlillere göre ise bu rakam 435 ppm yani 5 katı kadar. Santrallere en masum ve temiz enerji üretim şekli diyenler bu haberleri duymuyor mu diye düşünmek işten bile değil. Greenpeace, Norveç enerji devi Statoil'ün sosyal al kampanyasıyla katran kumlarına olan yatırımının durdurulması konusunda etkilemeyi hedefliyor. Statoil şirketi, Boreal ormanının altında kalan katranını kumlardan petrol çıkarma projesinin en büyük yatırımcılarından biri. Norveç hükümeti projeyi desteklemeye devam ediyor fakat Danske Bankası'nın da dahil olduğu hissedarlar bu tartışmalı projeye karşı çıkıyorlar. Norveç'in devlet denetimindeki petrol şirketi Statoil daha önce Kanada'nın Alberta eyaletinde, 1110 kilometrekarelik bir alanda katranlı kumlardan ağır petrol üreten North American Oil Sands'ı satın almıştı. Geleneksel olmayan yöntemlerle petrol üretme yeteneğini güçlendirerek kirli enerjide inat eden bu şirketi bir an önce hissedarlarını dinlemeye çağırıyoruz. Beşiktaş'ta demirlemiş olan Greenpeace sancak gemisi Rainbow Warrior bu akşam Gerze ve Sinop'a doğru yola çıkıyor. Çernobil'in 24. yıl döneminde Sinop'ta nükleer karşıtı yerel mücadeleye destek verecek. Sizler de Rainbow Warrior ile birlikte nükleersiz Türkiye diyorsanız greenpeace.org gemituru adresine girin ve nükleer santrallere karşı gemi turuna katılın. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümüne geri sayım devam ediyor. Son 4 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri